Şeytanla karşılaşsaydınız ne yapardınız? 1. Emre Acar Hamd Allah'a, salat Resulullah'a, selam ise ona tabi olanların üzerine olsun. Rabbim kâtibe hakkın kalemiyle yazmayı, okuyana da hakkın bakışıyla okumayı, anlamayı, öğrendiklerini hayatla muhasebe edip, pratiğe yansıtmayı nasip ve mukadder eylesin. Bazen küçüklüğümü düşünüyorum da, en çok korktuğum ve çekindiğim varlık şeytandı. Muhabbeti geçtiği zaman ıssız mekanlara tek başıma gitmeye çekinir, o gece rüyamda genellikle korkunç simalar görürdüm. Halen de çocukların korktuğu ve maalesef ailelerin çocuklarını korkuttuğu hayalet misali varlık şeytan veya cinlerdir. Önceden çocuksu düşünceyle fiziki olarak zarar vereceğinden korkar, şimdi de tuzaklarıyla maneviyatıma ve Allah'a olan kulluğuma zarar vermesinden korkuyorum. Böyle düşündüğümüz zaman o çocukken ki korkularımıza haklılık payı vermemek elde değil. Çünkü iblis insanı meleği alada zelil ve helak eden, amel defterini boşa çıkarıp kişi hüsrana uğratan varlıktır. Biliyorum bu varlığı hiçbirini sevmiyor, ona karşı düşmanlığınızı her yerde ortaya koyuyorsunuz. Peki sevmediğiniz şeytanı ve tuzaklarını hiç muhasebe ettiniz mi? Tarihte düşmanımız olan şeytanla karşılaşanlar var mı diye düşündünüz mü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabın iblis ile karşılaştıklarını duymuş muydunuz? Şeytan ile karşılaşanların o anki tavırları ve sonraki muameleleri nasıl olmuştur? Bugün şeytanla karşılaşmaya hazır mısınız? Herhangi bir yerde şeytanla karşılaşsaydınız ne yapardınız? Şeytan hayatımızın hangi alanlarında karşımıza çıkıyor? Bu ve buna benzer soruları kendinize sorup cevaplarını bulmaya çalıştınız mı? Bu soruların cevabını bulabilmek ve konuyu daha iyi anlayabilmek için tarihi, peygamberin ve ashabın hayatını tetkik edip vakamız ve yaşantımız üzerinde muhasebe etmek gerekir. Bu metot rahmani bir metottur. Allah, Rasulünü ve sahabesini eğitirken, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde geçmiş kavimlerin kıssalarından örnek vererek hayatlarına yön vermiştir. Çünkü geçmişine bakıp ibret çıkarmayanlar, istikballerine doğru yön veremezler. Bizim geleceğimizin yeşermesi, sırat-ı müstakim üzerine ilerlemesi, peygamber ve ashabın siretinden çıkartacağımız dersler ve ibretlere bağlıdır. Üzerinde durduğumuz bu meselede, örnek ve ibretlikleriyle bizim hayatımıza yön verecek şahsiyetlerden ilki, önderimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sireti, ikincisi de selef ve onun yaşantısıdır. Resulullah'ın ve sahabenin siretini müzakere eden herkes görecektir ki, yüce şahsiyete sahip olan bu insanlar, hayatlarının birçok alanlarında şeytanla karşılaşmışlar ve ona karşı ciddi mücadele vermişlerdir. Allah Sübhanehu ve Teâlâ bu karşılaşmayı onların kaderlerine yazmış, yazılan bu kader tarihte de gerçekleşmiştir. Bugün bizler bu karşılaşmaları hadis ve siyer kitaplarında okuyoruz. Şu kısalar bu bahiste bizim için örnek ve ibretliktir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namazı bitirdikten sonra sahabeye dönüp ibadet esnasında başından geçeni şöyle anlatır. Şeytan namazdayken namazımı ifsat etmek için bana geldi. Rabbimin lütfu ile onu yakaladım. Eğer Süleyman'ın duası olmasaydı onu bağlayıp insanlara gösterecektim. Asap'tan Ebu Hüreyre de radiyallahu anh, Şeytanla karşılaşmasını şöyle anlatır. Resulullah beni Ramazan ayında verilen zekat mallarını korumakla görevlendirmişti. Bir müddet sonra birisi gece gelip yiyecekleri aşırmaya başladı. Onu yakaladım. Seni Resulullah'a götüreceğim dedim. Bunun üzerine beni bırak, ihtiyaç sahibi birisiyim. Ailemin sorumluluğu benim üzerimde ve şiddetli darlığa düştüm dedi. Bunun üzerine onu bıraktım ve sabah olduğunda Resulullah bana, ''Ey Ebu Hureyre, dün geceki eserini ne yaptın?'' dedi. Ben, ''Ya Resulallah, ihtiyacını ve ailesinin sıkıntısını dile getirdi. Bu yüzden acıdım, serbest bıraktım.'' dedim. Resulullah, ''O sana yalan söyledi, yine gelecek.'' dedi. Resulullah'ın sözünün üzerine yeniden geleceğini anladım ve adamı gözlemeye başladım. Yiyeceklerden aşırmak için yine geldi. Hemen adamı yakaladım ve... ''Seni muhakkak ki Resulullah'a götüreceğim.'' dedim. Adam, ''Beni bırak, son derece muhtacım ve aileme bakmak zorundayım. Bir daha geri gelmeyeceğim.'' dedi. Adama acıdım, serbest bıraktım. Sabah olunca Resulullah bana, ''Ey Ebu Hureyre, dün geceki eserini ne yaptın?'' dedi. Ben, ''Ya Resulallah, ihtiyacı ve ailesi hakkında dert yakındı. Ben de acıyıp serbest bıraktım.'' dedim. Resulullah, lakin o yalan söyledi, yine dönüp gelecek dedi. Adam tekrardan geldi. Hemen onu yakaladım ve Resulullah'a götüreceğimi söyledim. Adam cevaben, beni bırak, Allah'ın kendisiyle sana fayda vereceği bir takım kelimeler öğretirim dedi. Ben, nedir bu kelimeler dedim. Adam, yatağına girdiğinde ayetel kürsüyü sonuna kadar oku. Allah katından gelecek bir muhafız başından ayrılmaz ve hiçbir şeytan sana sabaha kadar yaklaşamaz dedi. Bunun üzerine adamı serbest bıraktım. Sabah olunca Resulullah bana dün geceki esirini ne yaptın diye yine sordu. Ben, ya Resulallah, o adam bana yatağa girdiğinde ayetel kürsüyü okumamı, bu sayede Allah katından bir muhafızın yanımdan ayrılmayacağını ve sabaha kadar, Hiçbir şeytanın bana yaklaşmayacağını söyledi. Ben de onu serbest bıraktım dedim. Peygamber bana, pek yalancı olduğu hâde sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, üç gecedir muhatap olduğun bu adam kimdi biliyor musun? dedi. Ben hayır dedim. Peygamber, o şeytandı dedi. Evet, okuduğunuz gibi Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın, Sübhanehu ve Teâlâ'nın elçisi olması, asabın maneviyatını ayetlerle oluşturması, onları şeytanla karşılaşmaktan geri bırakmamıştır. Çünkü şeytanın kapısı herkese açıktır. Bu kapı kimseye kapalı olmadığı gibi, kıyamete kadar da kapanmayacaktır. Peygamber ve sahabe gibi yüksek şahsiyete sahip olanlar, iblis ile muhatap oluyorlarsa, herkes kendi halini düşünsün. Şeyh olmanız, ilim seviyenizin yüksek olması, çok hayır ameli işlemeniz, Allah yolunda cihad ediyor oluşunuz, Ayrınızın yüzde ellisini infak etmeniz sizi hiçbir zaman şeytanla karşılaşmaktan geri bırakmayacaktır. Birakis Allah'ın dinine daha çok faydalı olduğunuz için şeytanla her zaman farklı alanlarda karşılaşacaksınız. Elbette iblis şeytanlaşmış kişilerle uğraşmayacak. Onlara desiseler kurmayacak, vaktini bu şekilde boşa harcamayacaktır. Bilakis Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmaya çalışan kişilere karşı mücadele verecek, sürekli onların karşısına çıkacaktır. Tarihin sayfalarına göz atarsanız göreceksiniz ki İslam'ın yeryüzünde hakim olması için canlarını ve mallarını ortaya koyan sahabe de melun iblisle karşılaşmışlardır. Sahabenin ensar ve muhacir olmaları onları hiçbir zaman şeytanla karşılaşmaktan geri bırakmadı. Çünkü şeytan, peygamberin dediği gibi damarlarımızda dolaşan kan gibidir. Yani kan vücutta sürekli damarların içinde durduğu gibi şeytan da sizin yanı başınızda sürekli durur. Size kuracağı komplonun zeminini oluşturmak için her daim sizinle beraberdir senin yolunun üzerine oturup, karşılaşmasını farklı alanlarda ve farklı şekillerle gerçekleştirir. Yukarıdaki kıssalardan çıkan sonuçları, kendi vakamıza ve yaşantımıza indirgediğimizde, aslında şeytanın sadece geçmiştekilerin değil, bugün biz Müslümanların da muhatap olduğu bir varlık olduğu görülecektir. Ancak bizim o varlıkla olan muhataplığımız, farklı alanlarda, ve farklı şekillerde cereyan etmektedir. Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şeytan Adem oğlu için iman yolunda oturur ve ona kendi dinini ve atalarının dinini bırakıp iman mı edeceksin der. Adem oğlu ona muhalefet edip iman eder. Sonra şeytan onun için hicret yolunda oturur ve ona ''Malını ve aileni bırakıp hicret mi edeceksin?'' der. Ademoğlu ona muhalefet edip hicret eder. Sonra şeytan onun için cihat yolunda oturur ve ona, ''Kendini öldürmek, hanımlarının başkalarıyla evlenmesi ve malının paylaştırılması için mi cihat edeceksin?'' der. Ademoğlu ona muhalefet edip cihat eder ve öldürülür. Böylece Allah'ın onu cennete koyması bir hak olur.'' bu hadisin hayatımıza yansıyan birçok yönünü müşahede etmekteyiz. Kimileri tağuti düzenlerin ordusunda savaşmakta, kimileri çocuğunu İslam dışı eğitim ve ahlak veren kurumlara kurban etmekte. Kimileri ise Allah'ın anayasası duruyor iken, beşeri anayasalardan medet umarak, ömürlerini Allah'ın razı olmadığı bir biçimde geçirmektedirler. Bu insanlara baktığımızda şeytanın, insanlar üzerindeki tahakkümünün hangi seviyelere ulaştığını çok rahat bir şekilde görmekteyiz. Bizler de çoğu zaman infak, cihat, nafile namaz ve oruçlar, Allah Sübhanehu ve Ta'ala yolunda fedakarlık, vakti gerekli gündemlerle doldurma amellerinde şeytanın kurduğu tuzaklar ve vermiş olduğu vesveseler ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu tuzakların ve vesveselerin çokluğu sebebiyle, Yapmamız ve kaçınmamız gereken amelleri hayatımızda tam manasıyla uygulayamıyoruz. İşte bizlerin de bugün şeytanla karşılaşmamız vesveseleriyle, tuzaklarıyla ve onun sekreterliğini yapan şeytanlaşmış insanlarla olmaktadır. Peki, iblis ile karşılaştığımızda yapmamız gerekenler nelerdir? O anki tavrımız ve sonraki muamelemiz nasıl olmalı? İnsan kendini ömür boyunca şeytandan nasıl koruyabilir? Bir sonraki yazımızda buna değinelim inşallah. Davamızın sonu Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 5. sayısında yayınlanmıştır.